Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben 22 Ocak 2013 Salı günü sistemden münazaraya davet adı altında sesli ve yazılı bir duyuru yapmıştım. Tabi maruf olduğu üzere bu davetim Ebu Hanzala Ebu Ubeyde ve Abdülmelik Mervan'a yönelik bir davetti. Bu duyurudan iki gün sonra yani perşembe günü saat akşam 7.30-8 gibi eve girdim.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 O da zaten her saat olacağını söyledi Konya'ya. Ki tamam ben kendisini arayacağımı söyledim. Sonra evet gerçekten de her saat var yani ben tehdit etme babından bir bakayım dedim. Baktım her saat otobüs varmış hemen hemen her saat var Konya'ya otobüs. Sonra tekrar aradım işte ee, yola çıkacağımı söyledim. Ve otobüs kalkış saatini kendisine haber vereceğimi söyledim. E, zaten dediğim gibi 7.30-8.00'di. İşte dersi dinledim. E, ondan sonra kendisiyle bir 15-20 dakika görüştüm falan. Sonra hemen e, yola çıktım. Hiç oturmadan hemen yola çıktım. E, saat 9.00'u 10.00 kala gibi otobüs terminaline vardım zaten. Hemen e, saat 9.00'da da otobüs kalkıyormuş. Hemen e, aldım bileti ve kendisine bildirdim e, hareket saatini. O da beni karşılayacağını söyledi. Ve hemen atlayıp otobüse tek başıma gittim Konya'ya.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 tam tersineymiş. Kendisi Şeyh İbnü'l-Seymine, Şeyh Binbaz'ı Müslüman gören birisi. Özellikle İbnü'l-Seymine eee ilminde çok beğenen, çok beğendiğini söyledi. E, ve e, onun kitaplarından e, istifade ettiğini söyledi. Özellikle Buluğül Meram şerhi var İbnü'l-Seymine'nin buna. Bunu yakından takip ettiğini çok istifade ettiğini söyledi. Hatta Bulul Meram şerhleri arasında en çok istifade ettiği şehir olduğunu söyledi. Hatta yanlış hatırlamıyorsam kendisi Bulul Meram'ı okutuyor bir, e, birilerine ve okuturken de İbn-i Hüseyin'den e, faydalanıyor. Ve diğer şerhlerden de tabii. Bunu da söyleyeyim. E, hatta kendisinin yani topluma karşı uyguladığı uyguladığı e,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 konuşmayı dinleyebilirsiniz. Vallahu alem. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed. Auzu billahi min'şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Abi mukaddime yap istersen. Elhamdülillahi vahdehu ve's-salatu ve's-selamu ala men la nebiy ba'de. şu an Konya'dayız inşallah. Bu zırhayla oturuyoruz. Kendimiz arasında muhabbet ediyoruz. Bunu da faydalı olsun diye çekelim dedik, değil mi?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 E, selefi bir mantıkla alacaksın. Keza icma hakeza. Şimdi bu işte biz hiç kimseyi işlediği bir günahtan dolayı tekfir etmeyi sözünün hangi ortamda veya hangi şahıstan sadır olduğuna bakılır. Onun üzerinden okşu değerlendirilir. Yani mesela düşün ki e, nesefiden bu söz çıksa otomatikman, he, değil mi? zaten otomatikman bidat olduğunu hükmedersin nesefiden çıktığı için. Çünkü zaten akide mürciyedir zaten. Doğru değil mi? Ama biz aslen selefiden bu söz çıktığı zaman biz hiç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 ama problem ama e, e, şurda mesela şöyle bir itiraz var. Selef o kadar çok ibare kullanmıştır ki ilk dönemin kullanamadı. Mesela düşün Allah Azze ve Celle'nin Allah Azze ve Celle mahlukatından bahindir demiştir, değil mi? Mesela diyelim ki bunun ilk söylediği ilk, ilk önce kim söylemiştir tartışmalı diyelim ki İmam Ahmed söylemiştir. Şimdi İmam Ahmed döneminde olsaydı biz ne diyeceğiz? İmam Ahmed ey İmam Ahmed bunu senden önce kim söylemiştir doğru mu? Evet. O zaman hani e, bunu hani e, İmam Taviden önce kimsenin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 Benim fikrim burada problem yok. Sen de dedin ki orada lugatı olarak problem var dedin, doğru mu? Hı. Dedin ki işte zem kelimesi burada nekir olarak gelmiş. Nekira da umum ifade eder. Dolayısıyla da bu şöyle şirk bir verimleri. Ha ver. şit küfür içine. Ben de ne dedim? Her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 Isılah vardır Selef'in kullandığı. Batıl olabilme anlamı da vardır. Selef ne yapmıştır? Demiştir ki biz bunun içerisini böyle dolduruyoruz. Dedikten sonra istediği kadar e, batıl olabilme bir anlamı olsun. Hiçbir şey ifade etmez. Selef bunun içini doldurduktan sonra Hiç hiçbir problem yok. Ee, <gülüyor> i̇kisini farklı görüyor musun? Mebaniler dediğin için. Emrin. Ben de bir hakkını evet. herhalde bir kağıt kalem alabilirim tabii, tabii. sana. Zaten. Şöyle vereyim. Mesela. Çünkü bazen mesela. Şimdi biliyorsun sen benim usulümü sevmiyorsun münazara. Yok, <gülüyor> ben de senin olmaz, usulünü sevmiyorum ol. ama neyse. Senin istediğin gibi <gülüyor> muvaffaket ediyorum sana. <gülüyor> Tek kaleme şey yaparsın. Şu... Hatta ben sana e, e, şeyde özel olarak bilahare bila, bila, konuşalım yani. Münazara da asıl usulün ne olması gerektiğine dair. Tamam. Ee, bir de su alayım sana. Getireyim zaten. inşallah. Tamam, tamam istersen dur durdur. Onu. Evet devam edelim inşallah kardeş. evet.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 Mesela Allah subhanehu ve teala bir şeyi emrediyor. Ben bu emri tamamen terk ediyorum. O emri hiç yapmıyorum. Bununla bir şey nehy ediyor Allah subhanehu ve teala. Biraz önce senin dediğin gibi mesela içki içmeyin, zina etmeyin, adam öldürmeyin. Nehy devamlı yapıyorum. Bu ikisinin dinde farkı var mı hüküm açısından? Şöyledir. Ee, şimdi ehli sünnette bunun şer'i ismi zahirle batının telazumudur. Yani ayrılmazlığıdır. Yani aslen Mesela nehi cihetinden ele alalım. Aslan şöyle bir Müslüman e, görülemez. Tüm nehiyleri terk eden, e, e, irtikap eden, yapan. Bu mümkün değil. Çünkü nehy edilenlerden bir tanesi Allah'a küfürdür. Hı. Doğru mu? E, dolayısıyla sadece bunu bile yapsa nedir? Muayyen kafirdir. Cehaletin dahili yoktur mesela Allah'a küfüründe. Muayyen olarak şahıs kafir olur. Keza alay olduğu kendi cihetinden de bilinen bir insanın.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 zahirle batının ayrılmazlığı cihetinden ele alır. Dolayısıyla ben senin cevabına bu ışık altında şöyle cevap veririm bakayım. Nehyedilenlerle emredilenler hepsi kendi arasında nisbidir. Nehyedilen, nehyedilen şeyin yapılması, nehyedilen şeye göre değer kazanır. Neyse o ona göre değer kazanır. Dindeki hükmü ona göre ele alınır. Emredilen şeyi de terk etmek aynı şekilde emredilen şeye göre değer kazanır. Eğer bu emredilen şey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 Hani yine e, rüzgara şey belki yine e, bir verişi var küfür. Çünkü işte rüzgarın sahibi kastedilirse falan hani bu rububiyet evet. cihedi kastedilirse. Ama diyelim ki yani en basitinden bir olay yani o, o <gülüyor> bir çocuğuna tokat atmak neyilmiş. Hayat boyunca tokat atsan çocuğuna. Güzel oldu. Hatta, o yüzden evet. Eylül Sünnet böyle bakmıştır yani. Ben senin söylediğinde ben böyle bir Ben bunu sormamın evet. veya bunu aşmamın sebebi şuydu. Şimdi mesela haricilerle ilgili. Haricilere anlatan, Minel ve Nihal kitaplarına baktığımızda yani böyle alıntı kitaplarına değil de hariciler günah sebebiyle tekfir eder. Emri terk etmek sebebiyle tekfir haricilerin vasfı değildir. Çünkü ehl-i sünnetten ulema da emri terk sebebiyle tekfir etmiştir diyor. Ben burada anlıyorum ki bu ibarede, böyle çok ibare vardır hariciler Hı. kısmında yani Hariciler tanıtırken. Ben anlıyorum ki demek ki bir günahın işlenmesiyle, Bir emrin yani farzla haram farklı. Hmm. Tamam. Yani bu ibarede şunu söylüyor. Bu ibarede şunu söylüyor. Ben seni dinliyorum Bu arada nasıl yorumlayamamış ya hakkında. Tabii. He. Ha. Yani demek istiyor ki, hariciler haram sebebiyle tekfir eder. Ama emrin terk sebebiyle tekfir hali surette de vardır. Nitekim bakıyoruz biraz da de senin dediğin gibi mebanilerin terkinde tekfir etmişler. Bir de şöyle bir ibare okudum. Eee İshak bin Rahüye'de.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 Şimdi bak dikkat et. Milal ve nihal sahiplerine bak. Arasından kim selefi bunlar? bunların? Hiçbiri yok. Hiç biri. Ebu Hasan el-Eşarî bile aslında değil. Mutlak selefiyet yok. O yüzden Benim bak hazırdır. Evet. O yüzden bak sen şimdi Ardul Cehl'in sahiplerine bak. Ardul Cehl sahibi bu e, Ala'er Râşittir. Bak adamın cehaleti nerede ortaya çıkıyor? Şunu bak afiyet. Senin karşında bir ümmet var ve bu ümmet 73 fırkaya bölünmüş. Ve herkesin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 Ee, bu bir. İkincisi e, e, Dünya ve ahiret ahkamı. Böyle bir ah ah ahkamın bidat olduğunu söylüyorum. Yani biz dünyada müşrik deriz, Ahireteki hükmünü Allah'a havale ederiz. Bu mesele. Ee, e, yani üçüncüsü de Allahu Alem şu an aklımda değil. He, velhasıl. Hı. Şimdi e,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 Allah'ın kullarından masum olanlar vardır diyorum. Doğru değil mi bu sözüm Tabii, nispeten Şia doğru değil mi? Onu. Şia da söylüyor. Sufi de söylüyor. Ha. Ben şimdi ha. Sınıf'da Ama Ehl-i Sünnet neyle dolduruyor? Anladım. Peygamberlerle Anladım. dolduruyor. Tam aynı bunun gibi. Anladım. Şimdi bu mesele gelince bak.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 En e, şey budur. Şimdi aksi takdirde dersek ki Milal ve Nihal kaynakları bizim için kaynak. E şimdi bunların arasında çelişki var. Doğru mu Ahir? Mesela bunların arasında çelişki var. Nasıl çıkacağız? Hangisi hak? Değil mi? Hiçbirisi Allah'ın kitabı. Resul'ün sünnetiydi. Ne yapacağız? O zaman ehl sünnete bakacağız. Doğru mu? Tabii. Bak yine söylediğime i̇şte dönük yani. Yani evet. Milal ve Nihal kitapları böyle söylüyor. Evet. İsaq bin Rahüye, Rahavey veya Rahveh diye okuyorum, ben kimse yeah. Rahviye diyor. E, tabi farklı e, tabi. itilaf var. Sibeveh yani. formatında Rahveh diye doğru gidiyoruz. Yeah. Biz fark etmez neyse. Şimdi ben Milani ve Nihal kitaplarından bu ayrımı gördüm. Arkasından hemen İshak bin Rahveh'den icma iddiasını getirdim. Kim hmm. diyor? Ibare aynen böyle hmm. bak. Bende var. Hmm. Kayıttan sonra ben orjinal hmm. ibareyi gösterdim. Hmm. Kim diyor? Allah'ın indirdiğinden bir şey.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 Yü düşünmeni istiyorum ma evet. cehalet özrü kitabı yazarları bir de şunu getireyim ne var burada birkaç şeyi nakletmek umarım daha kolay olur. Evet ee, cehalet özrünü anlattan. Yazar işte karrafiden şundan bundan delil getirmiş. Evet. Niye acaba? Tamam <gülüyor> mı? Niye? Bu benim yani cehalet özrü meselesi ihtisas alanım. O yüzden söylüyorum. Benim bu konudaki yazıklarım yoksa aynı itirazı de, bana da getireceksin. Şimdi bildiğim kadarıyla sen usulü fıkıh ilmini kabul eden birisin. Evet. İçerisinde kabul ettiğin, evet. etmediğin yanlışlar olur ama genel itibariyle usulü fıkıh nedir? Kabul ediyorsun. Evet. Usulü fıkıh ilk ortaya koyanlar kim? <gülüyor> Tabii, ki. Tabii ki Tabii ki. Hepsi eşari. Yani ya hep ilk usulü fıkıh kitaplarını kitaplaştıran, bunları kitaplaştıran ee, yoksa selefle başlıyor usulü fıkıhı başlıyor ama sahabeden başlıyor. Selefle başlıyor. Tabi, Kitap tabi. olarak selefle yani. başlıyor İmam Şafi'den. Yani sahabede evet. var, tabiinde var. Evet. İmam Şafi'nin el er risalesi o bildiğimiz anlamda bir usul fıkıhı kitabı değildir. Yani bir mesela i̇şte sez-ü yani. anlatmaz. Evet. İşte umum-u has ilişkisini evet. anlatmaz. Evet. Neyse. Ama daha sonra usulü fıkıh kitapları yazıldığı zaman bunu yazanlar hepsi mütekellimindir. Evet. Hepsi yani bak evet, evet, evet. E, şu an okuduğumuz her usulü fıkıh kitabı mutlaka ya onun bir şerhidir ya onun şeyi, tahsilidir veya şeydir. Şimdi konumuz evet. şuydu. E, Ardül Cehil yazarının niye onlardan değer getirmesi? Diyeceksin ki bu Usul sinyum babıdır. İşte ben onu kabul etmiyorum. A, tamam yani cehalat özrü konusu. Ha, yok, ben onu kabul etmiyorum. Ya, et etme et yani Aha. sonuçta. Yok hani diyorum hani bu bana bir itiraz olmasa atabiliyor muyum? Benim hmm. dünyamda o yok yani. Yani evet. var veya yok <gülüyor> ama e, biliyorsun mahkumun aleyhin konusudur. Tamam mı? <gülüyor> i̇şte vada'i hükümler. Evet. Şari'in bir şeyi bir şeye şart sebep ve mani yıkılması. İşte manilerde ikra, sarhoşluk, hata, teybil.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 Şeyhülislam ibn Taymiye bir kere usulü din ve furu din diye bir ayrımı zaten reddeden bir insan. Mutlak anlamda reddeden bir insan, kelam ehlini yüklediği anlamla, selefi anlamla usulü din tabii ki Şeyhülislam diyor ki usulü dinden kastım eğer din aynı derecede değildirse baş gözüstü. Ama din nedir? Bir bütündür. O yüzden bugün biz meseleyi fıkıh babında ele alacak olacak olursak, fıkıh babda bakacak olursak usul bu meseleler, evet, usul fıkıh babında bakacak olursak.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 meseleye dönüştürdüm bunu. Yani diyorsun ki bak düşün. Yani kelam ehlinin söylediğini söylüyorum. Çünkü onlar dedin sen de onu kabul ediyorsun. Yani bu fıkıh usulünün konusudur diyorsun. Tamam. Şimdi fıkıh usulündeki bir e, meseleyi alıyoruz. Diyoruz ki bu fıkıh usulünün babıdır. Ondan sonra onun üzerinden bu insan kafirdir veya Müslümandır diyoruz. O yüzden Şeyhül İslam İbn Teymiyye ne diyor? Diyor ki bunlar dini ikiye ayırmışlardır. Usulü din ve furuu'd-din. Furuu'd-din, evet. Ameli meselelerdir. Usulü din, itikadi meselelerdir. Evet. Şimdi fıkhi meseleler eşittir. kelam ehlinin anlatımıyla ameli meseleler. E şimdi baktığın zaman amelde selefin indinde namazın terkinin küfür olup olmadığı tartışmalıdır değil mi? Yani küfür olduğu cihetinden hareket ettiğimizde düşün fıkhi usulüyle alakalı bir meseleyi alıyorsun sonra namaza getiriyorsun ve diyorsun ki bu adam dinden çıktı. Kelam ehlinin indinde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 müteahillerin hemen hemen hepsi hatta bunların içerisinde İbni Kudame bile Mustafa'yı ihtisar ederken çok fazlaca etkilenmiştir İmam-ı Gazali'den. Değil mi? Ya onda bile Selefi olduk. Mu? Tabi. Mustafa'nın biliyorsun ravdat Nazır. <gülüyor> Mustafa'nın muhtasarı olarak adlı edilir. Baktığın zaman o bile İmam-ı Gazali'den Selefi olduğu halde birçok yerde etkilenmiştir. Şimdi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 Ben bunu biraz Not Hı -hı. Evet. ben bunu evet. yani ha, elbette e, cehalet özrü meselesinin hangi ilmin konusu olduğu e, bu çok önemli değil. Sonuçta Allah Rasul Selef ne o. Ama ben burada şuna itiraz olarak getirdim. Razi şey, e, Ardul Cehenn sahibi Raşit Bu cehalet özrünü işte hep eşarilerden getirmişlerken buna itirazı getirmen mecbursun. Yani buna mecbursun. Başka yapacağım bir şey yok. Çünkü bu konu orada alınmış. Bağlamaz ama. Neden tamam bağlamaz? Mı? Az önce söyledim ya. Usulün içini farklı doldurmuşlar. Anam kardeş. Bak düşün. Mesela biz şimdi icma'yı tartışsak, veya kıyas tartışsak, Hı. veya istihsanı tartışsak, veya mesali-i masaliyemürseleyi tartışsak, veya haber-i vahidlerin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 Yani bu fıkıh usulünün babıdır. Dolayısıyla ben eşe... Hayır. Sen tabii ki istediğin fıkıh kitabından getirebilirsin. Ama senin yüklediğin anlamla onun yüklediği anlam eşit olmak zorunda. Bak evet. demin bir şeyde ittifak ettik. Ne dedik? İki ayrı fırka. Bak iki ayrı fırka. Özellikle hani şu, şu noktaya cevap vermeni istiyorum Ahi senden. İki tane ayrı fırka aynı ıslahı kullanmışlar ve ikisi de farklı anlamlar yüklemişler. Ben o farklı anlamı yükleyen insana sırf benimle aynı lafzı kullandığı di onu diye getir, getirebilir miyim? Yok i̇şte abi, ben onu bahsediyorum. Olur. Bak, alaerraşit yaptığı batıldır diyorum. Hani fıkıh usulü kitabından getirmiş. E tabii ki ondan getirecek. Konumuz o değil ama ben diyorum ki fıkıh usulü kitabından getirmiş ve bunların icmasıyla usul meseleleri nedir? İlahiyat meseleleridir. Yani nedir? İsim sıfatın işte tecsim, cevher, aras... Bunların hakikatleri, işte cevher tek noktadan mı başladı? Yoksa şey araç e, cevher tek noktadan mı başladı? Bölünmez bir parçada, bütün akidelerini bina ettikleri husus budur. O yüzden bunların babında, hiçbir mütekellimin kitabında uluhiyetin anlamı, bak isim olarak demiyorum, anlam olarak dair uluhiyete dair bir bab başlığı açılmış ve selef gibi bir tavsiyle gidilmiş tek bir kitap daha yoktur. Yani Akide'yi genel olarak anlatacaksın ve içinde de Selefi e ayırdığın bir e, şey, e, Uluhiyet Evin'le ayırdığın bir bap olacak mı onu usulü din diyeceksin. Böyle bir şey yoktur dünyalarında. Bırak böyle bir şey olmadığını, bizim şirk dediklerimize i̇bn Hacer el-Heytemi'den adam delil getiriyor. i̇bn Hacer el-Heytemi istigaseyi kabul eden bir insan. Kim diyor İbn-i Hacer el-Heytemi'ye Şeyh, Şeyh Hulusi'lam derse kâh. Heh, ya sen tutuyorsun ondan <gülüyor> getiriyorsun. O yüzden diyorum ki Murat kardeş, bak bir, bu insanlar öncelikle mütekellimdir. Yani elimizde onlardan başka kitap yok. Umurumda bile değil. Öyle bir girersin ki Şeyhül İslam'ın kitaplarına. Şeyhul İslam'ın da onlardan getiriyor. Ama bak ne? Selefe muvaffakat eden yerleri. Az önce biz konuştuk. Hakikat mecazi da onlardan getiriyor. Yerden yere vuruyor. Doğru değil mi? Mesela. Kabul ve yaret ondan bahsetmiyorum. Anladım. Ama Şeyhül İslam ibni Teymiye. Onlardan getiriyor. Yerden yere vuruyor. Az önce sana verdiğim. E, kayıttan önce sana verdiğim misal. El aslu fil emri el vücub. Emirde asıl ağın vücubiyettir. Şeyhül İslam tutuyor bunu. Selefi bir metot olarak bakmıyor. Ve baktığın zaman onlarca böyle şeyhülislamın mesela kıyasın bazı cüzlerinde mesela icma meselesinde aha diyoruz ya icmadan sen diyorsun ya mesela icmaya dönsek nereden alacağız diyorsun. Bunu fıkıh usulü kitabından alacağız. Bak baktığın demek. zaman mesela ikiye ayrılmışlardır usulcüler. Cumhur'a göre icma mutlaka bir delile dayanır. Evet. İkinci İstinol görüş delile bu. dayanmasa. Şeyhul İslam diyor ki bu mümkün değil. İcmanın delile dayanmamasını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 Ee, i̇kimiz de güldük ona. Heytemi'den getiriyor. Yani düşünebiliyor musun? Şimdi ben e, tamam fıkıh usulünden getirmiş alalım. Olmaz. O zaman evet. şunu sorayım. İlk usul kitapları yaklaşık işte Hicri 100. yıldır. İlk bilah var evet. Tamam 100, 110, 100. Evet. Mömü tekellimi. Tamam. O günden bugüne kadar. Evet. O günden bugüne kadar. Dedik ki biz bu usul fıkıh kitapları mesela bakalım şurada hemen <gülüyor> e, hatta geçen nerede bizim Hanzala'nın <gülüyor> bir dersini dinliyordum o da diyordu buna. Buna değiniyordu. Bak mesela. Evet. <gülüyor> Mütekellimin mesleği bak. Eee Mütekellimin metoduna göre Abdulcabbar, Ebu'l Hasan el-Basri, İmamü'l-Haramân el-Cüveynî, Gazzâlî, Fahreddin Râzî Evet. Tamam mı? İşte Bunlar fukaha mesleğine göre yazılmış diyor. Kerhi, Cessaz, Debusi, evet. Pezde. Bunlar da evet. şey. Şimdi sen biz usul fukih kitaplarındaki şeye bakacağız dedin. Bunu Selefi metotla anlayacağız. Tabii. Böyle bir çalışma var mı 14 asır boyunca? Bak. Yani şunu, şunu Mesela kullanalım. ben Hicri e, miladi 1300-1400'de yaşıyorum. Selefi evet. menhece sahibim. Mesela Selefi menhece sahip kim? İbni Kesir diyelim. Ibni Kesir'in usulüne bak. Hadisteki usulüne, fıkıh usulüne değinir. Yine mütekellimin Jadi, evet. Tamam mı? Şimdi Şunu... bugüne kadar bitireyim inşallah. Bugüne kadar niçin hiç itu. fıkıh, mütekellimin yazmıştır. Bunun içerisinde sapkınlıklar, yanlışlar vardır. Biz bunu Sebanyak itu. anlayacağız diyen kimse çıkmamış. Niçin bu usul getirilmemiş? Sebanyak itu. Sebanyak itu. Sebanyak itu. Sebanyak itu. Sebanyak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 Bunun zıttı, ümmet bunu kabul görmüş demektir. Bak, eğer reddedilmemişse... konuları mı, konuları mı kabul görmüş her Tabii, konusunu, yani her her, her konusunu harfiyen değil. E, tamam, işte ona döndük, yine başa döndük. Demek ki biz ha. başa döndük. Yani yine Murat kardeş, bak yine başa döndük. Ne? Demek ki kabul ettiğimiz konuları biz alacakmışız. Tamam. Bak yine başa döndük. Yani ben diyorum ki o zaman Allah er Raşid kelam elinden almıştır. Bak, eğer Murat kardeş nesneye Hayır, takılırsak, dur dur dur dur dur. Bak, nesne? Konu karıştı, özürler. Şimdi itiraz ettiğimiz konu. Ali er-Râşidin Ali er-Râşidin eee Ardu'l-Cehil'de kelam ehlinden alması. İtiraz ettiğimiz bu. Hayır, ama buna niye itiraz etmeyiz. Buna itirazımız. Kelam ehlinden de alır. Biz usul fıkıh kelam ehlinden öğreniriz. Ben Oseymi'nin eee usulünü okutuyorum. Tamamen kelam ehlinden almış. Bak, usulden sonra usulü fıkıh bitireyim inşallah. Ha ama şunu diyorsam ben burada seninle hemfikirim. Biz usul fıkıh alacağız. İstediğimiz kişiden alabiliriz. Kelam ehlinden de alabiliriz. Yani kim yazdıysa biz ondan alabiliriz. Ama bunu selefi bir melejle alacağız diyorsan o zaman ben de derim ki, Bak. derim ki Ali Er Erraşit e, cehalet özrü meselesini usul kitaplarından yani mütekelliminden almıştır. Bu eleştirilemez. Selefi metotla almıştır bana göre. Bu da eleştirilemez. Burada bir eleştiri yok. Bak şimdi. Evet.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 Fıkıh sureli kitabından. Fıkıh usulü kitabından aldıkları. Fıkıh usulü kitabından aldıkları bu ibarelerin içerisine doldurulan anlam selefe ters. Mesela cihat üzerine ne ters ki? Yok. Şimdi şu. Usulü dini getiriyor dedik ya. Usul ve furu meselleri zahir ve kafi. Bunların indinde zahir ve kafi, usulü din meseleleri, ilahiyat meseleleri. da anlaştık, değil mi? Evet. Şimdi dolayısıyla bunlara göre bu meselelerde cehalet özür değil. O zaman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 Cehalet aslen bir özür değildir. Evet. Kimse cahilliği sebebiyle mazur değildir. Ancak şu şu şartlarda tıpkı ikrah gibi, tıpkı sarhoşluk gibi. İslam öyle garip ki o kadar çok şey gelmiş ki yüzlerce sene bidat olarak devam etmiş. O kadar çok şey gelmiş ki. Selefi Mesela en basit. Murat kardeş. Yani bu mantıkla yaklaştığınız zaman hakikaten o kadar kısır bir döngüde bak yine aynı başa dönüyoruz. Şimdi e, mesela bak e, hakkını helal et ben az önceki sorunun cevabını alamadım. Mesela şimdi Ala Erraşit. Fıkıh usulünden getiriyor ve içerisini batıl anlamla doldurmuş o fıkıh usulü. Bunda da ittifak ettik. Yok, edin. yok. Ha? Batıl anlamla yok. Yok. Ha cehalet ürküse ben alerraş gibi şurada düşünmüyorum. Şurada kısa bak Hı. Allah için yani anlaşılsın diye Hı. yanlış anlama bir soru cevap olması lazım kısaca. Hı. Şimdi ben sana söylüyorum. Bu kelam ehli bu usulün içerisini neyle doldurmuş? Az önce ittifak ettik ki. Usulü dinde mi? Usulü evet usulü din, din meseleleri zahir hafif meselelerini biliyorsun getiriyor onların ya. Onların seleften ayrılmışlar orada. E tamam nasıl onları getirir? Hı. Konumuz o. Bak, Bunun cevabını istiyorum. Nasıl? Sen dediğin ki isabet etmiş dedin değil mi? Senin itiraz ettiğin cehalet özürü değil. Tamam mı? Cehaletin dinin asılları ve dinin ferleri diye ayrılması. Buna ben de katılmıyorum zaten. Benim konuştuğum konu bu değil ki. Benim konuştuğum cehalet özürü meselesi. Hayır bak. Dinin işte. asılları ve ferleri ayrımına zaten selef böyle bir ayrımaya gitmiş biz, mi? Yani Gitmedi biz işte. az önceden deminden beri. Cehalet özrünü konuşuyorum ben. Evet, bu bak, ikisi farklı. Biz şimdi deminden Benim beri Cehalet özürü konusuyla Dinin asılları ve ferleri farklı. Hı. Tamam mı? Ferraç olsun. Ali Erraşit Yakından olsun. Yakından bir ilişki var ama. Tamam mı? Burada şeye gidiyorlar. Ama biz böyle bir ayrıma hiç gitmedik. Usulü evet. fıkıh kitaplarına da gitmiyor. Evet. Emin ol, usulü fıkıh kitaplarına da gitmiyor. Mesela der ki, meşhur hadisin olduğu yerde cehalet-mazeret değildir. Meşhur hadis olması usulü değil midir? Furu mudur? Furu odur. Bak yani usulü fıkıh kitaplar da gitmiyor. Hı. Ben burada başına dediğim gibi ne Ferraç gibi Ne de Ala Arraşit gibi düşünmüyor, tamam? E, i̇şin aslı, onlar bu ayrımı da usulü kitaplarda almamışlar. Usulü kitaplarında böyle bir ayrım yok. Bak, şunu evet. söylüyorum Murat kardeş. Şöyle tekrarlayayım. Ala Arraşit, usulü dinde, usulü din ve furuud din diye bir ayrım var. Murat: Usulü evet. dinde özürdür, furuud evet. dinde özür değildir. Değil, derken. Tamam. Bu kitapların sahiplerinin sözleri Hayır, getirirken, getirmiyor. ha? Oradan getirmez. Yo yo. Mesela bu karafiler bunlar nedir?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 Şimdi sen dedin ya onlardan, tabii ki onlardan getirecek dedim. Onlardan getir. Cehalet özrü. Konumuz cehalet özrü olduğu için. <gülüyor> ben cehalet özrü neyin konusudur? Tamam mı? Bak usulü din ve usulü din ayrımı, usulü fıru'uddin konusu değildir. Hiç girmemişler de buna. Tamam ha kitabın birkaç köşesinden, usul kitapların birkaç köşesinden Kitap bir şey. Kitap baştan sona budur. Nedir? Tamam. Usulü dinde cehalet özrü'dür. Furu'uddin de evet, cehalet özür değil. değildir. A, e, ben yukarı şey, kitabı okudum. Bak, hatta tercüme ettim ama basmaya bak, gerek durmadım. Şimdi duymadım, şöyle var. Zahir kafi ee, diye ayrım yapıyor. Ee, ee. Doğru mu? Biliyorsun değil mi? Evet. Zahir kafi diye. E bunu herkes yapıyor? Ha. Kim yapmıyor ki? İşte İbn-i Recep'e... Onu, onu demiyorum. Konumuz ediyorum. o değil şimdi. Dedim ya cehaletle alakası yok. Ben şimdi cehaletle alakasını anlatacağım. Şimdi bak. Ala-er-Rashid Usulü din diyor, diğer bir ismi zahirdir diyor. Zaten biliyorsun birkaç evet. tane ismi var. Bir ismi evet. el-ma'lumü mineddini biddaruradır değil mi? Evet. Bir, bir ismi usulü dindir. Bir ismi zahir meselelerdir. Bunların mukabilinde olanlar da nedir? İşte hafî derler. E, tam el-ma'lumü mineddini biddaruradır olmayan derler. Hayır, vesaire yani. ha. El-ma'lumü mineddini derler. vesaire içerisinde olurlar. Evet. Şimdi ne diyor ala er-raşid baştan sonra? Sana bizzat ibarelerini de nakledeyim. El-ma'lumü mineddini biddarurada cehalet özürdür. Usul-ud-din de cehalet özür değildir, furu-ud-din de cehalet, cehalet özür değildir, el-ma'lumu mined dini bidarura meselelerinde cehalet özür değildir. Orada iyidir. Tamam. Ha. Şimdi usul ve furu diye zahir ve kafi diye ayırıyor. Doğru mu? Şimdi evet. zahir meseleleri de ayırırken zahir meselelerde cehalet özür değildir diyor. Hafi meselelerde cehalet özürüdür diyor. Sonra zahir ve kafi veya usul ve furu veya ma'lum mined din gayr ma'lum mined din bidarura derken gayri selefilerden delil getiriyor. Biliyorsun içerisinde gayri selefi ve gayri selefiler var. Şimdi gayri selefiyi getirirken bak bunu cehaletle iliştiriyor. Şimdi sen diyorsun ki cehaletle alakası yok. Yani zaten kitap bununla alakalıdır. Anlatabiliyor muyum? Yani sen nerede cehaletle alakası yok dedin burada. Şimdi zannedersem okuduğumuz veya incelediğimiz kitaplar ya farklı <gülüyor> hı, ya da e, farklı bir gözükle inceledik. E, tekrar edeyim ben. Çok da uzakmanın anlamı yok bu konuyu. Yani cehalet özürlü tartışmıyoruz bir adamın bir kitaptan delil. Evet. Şimdi ilk cümle şuydu, cehalet özürlü kitabında cehalet kitabında eşarilerden delil gelmesi, selefi olmayanlardan delil gelmesi. Usul, benim, usulü din ha, olarak evet. Benim de itirazım e, mecbur bunlardan getirecek bu bunun konusu. Konu buradan gitti. Unutulmasın cehalet... benim de itirazım evet. neydi bunun sırasında? Ben dedim ki bunlar bu meselede bidat ehlidir, selefe muhaliftir.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 Hakikaten yani Murat kardeş neden e, bu kadar müteahhirlere veya kelam eline çok dönmek zorunda hissediyorsunuz kendinizi? Yok ben kesinlikle hatırlarsan Mayde Mayde mesela 40 konuşurken de aynı şekilde hayır müteahhire dönme meselesi değil ben şunu söylüyorum tam sen bana mesela tefsirde mesela usulü hadiste usulü hadiste değil mi e, müteahhire veya mütekelime dönme şeyimiz yok. Yok Böyle. olur mu? Fıkıh usulü, e, fıkıh usulü kitapları, usul hadis e, hepsi konu başlığı atmış. Nasıl yok dersin? Nasıl mesele? E, baktığın yani zaman Mustafa'ya e, özel usulü. bablar açmıştır hadis usulüne evet, dair. Yani. Yani. O, o değil. Alalım o zaman onlardan. Onlardan alalım demiyorum. Ama usul, bak niye? Usulün fıkı, mütekellimin koymuş mu? Koymuş. Bak. 14 asır boyunca içindeki birkaç mesele hariç itirazsız okutulmuş mu? Okutulmuş. Bak niye alalım Karşısına selefi çıktı bir tane, bir kişi yazdı. Tamam. Bunun harini ikinci bir kitap bilmiyorum ben. Varsa getir. Bak, hadis usulünü neden alalım fıkıh e, usulü kitaplarından? Öyle bir şey dert miydim? Bak, nereden alacağız? İlk dönem e, ülema aslında bir sürü usul kitabı getirmiş. Yok ki. İbnî kesinler usulü var. Bak yo, yo, yo, yo. Ee, senle e, şeyden önce biz konuştuk müteahhirle müteaddemin farkı var. Evet. Değil mi? Mütahirle hadis süjü müteahhir hadis süjüleriyle müteaddim hadis süjülerinin evet. farkı var. Ve muhakkik olan, sağlam olan usul kimindir? Müteaddimindir. Evet. Nerede müteaddimde e, usul kitabı takip edeceğiz? Bak, müteaddim değil. Tamam mı? İbn Kesir. Şimdi müteahhir. Şimdi biz müteaddim anne dedik ya evet. Caft Abdülhamid, İmam Ahmed. Bunların hepsi kavaid vesaire, bunların hepsi bunların indinde belli. Nerede bu kitaplar? Şimdi usulü kitaplar ilk dönemde yazılmış.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 Yani biz e, sadece fıkıh usulünü müteahiller yazmıştır. Bizim başka kapı yok. Böyle bir şey olamaz. Mümkün değil. Dolayısıyla ala er-raşidin bu şekildeki menheci hatadır. Çünkü ahi bak kendin diyorsun ki bana usulü din ve din diye bir ayrım yoksa nasıl ala er-raşid gidecek mütekellim kitabından alacak?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 Sedefe Neye itiraz getirilmemiş anlamadım. Usul fıkı kitaplarına. Ha. İçerisindeki fer'i bazı konular tartışılmış. Bak kitap Getirelim olarak inşallah. demiyoruz ama değil mi? Tamam mı? Heh. Yani koydukları baştan işte usul fıkın tanımı, arkasından kitap, sünnet, icman, kıyas ila ahir. Arkasından hükümlerin vat'i hükümler, teklifi hükümler olarak ayrılması, işte vat'i hükümlerinin sebep şart mani olarak ayrılması ila ahir. Çok basit ayrımlara gidilmiş. Tamam. Mı? Mesela bak buradan.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 Ee, bir tane daha vardı. Bunları asıl alarak selef, Gayri Selefi'yi tüm babları çıkarıp, tehzip edip yazmıştır. Eğer mesele nesne ise yani bu ee, basit bir ee, bakış açısı olur. Yani mesele nesne değil. Hayır, mesele nesne, meselelerin nesne değil. Yani ben zannedersem izah edemem. Şimdi şu olur burada. Burada durur. Benden buna kabul veya ret hiçbir tepki göster, göstermediğim zaman bu bir şey ifade etmez. Ümmet bunu kabul etmiş. Yani bugün İbn-i Öseym'in usulü fıkhı anlatıyor mu? Evet. Anlatıyor değil mi? Usulü kitabı yazmış. Bak bugün. Ben usulü fıkhı dersi verdim. Meselemiz o değil <gülüyor> ama. <anladım. gülüyor> ama bu kitaplardan... Meselemiz bu kitap... <gülüyor> kita tabii ki. Meselemiz tamam. bu kitapların reddi değil. Şimdi bu kitapların içerisinde ikinci konu geliyor. Bu kitapların içerisinde... Reddedilecek şeyler. Cehalet özünü incelenmiş mi? Evet. İncelenmiş. Evet. Ben cehalet özünü incelerken bu kitaplara bakabilir miyim? Bakabilirsin. Bu kitaplardan... E Selefi metoda ters olanları çıkaracaksın.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 Nerede engelidir, nerede değildir tartışılmış. Hata. Evet, sen yaz. Ben... Yo yo sen konuştunuz, dinliyorum ben seni. Şey yapın yani. Yo yo ben dinliyorum seni, evet. yazıyorum evet. Hata. Tekfirin engeli midir? Engelidir. Tartışılmış mı tartışılmış. Kek kim almış bunları fıkıh usulü babını? Efendim? Fıkıh usulü babında Devam kim Devam etireyim cümlemi inşallah. Evet. Ama cehalet özrü 14 asır boyunca Bu kitaplardan sonra, bu kitaplara anlatan, bu kitaplara tehzip yazan, bu kitaplara şerh atan, bu kitapları okutan ulemanın hiçbir tarafından tartışılmış bir mesele değildir. Doğru. Olduğu gibi kabul görmüştür. Doğru. Bak şunu iddia etmiyorum. Bir şey böyle gelmiş, hadi biz de kabul edelim. Hayır. Bak bir şeyler gelmiş, ümmet makbul görmüş bunu, okutmuş, tavsiye etmiş, üzerine çalışmalar yapmış. Ve... Usulü'l fıkıh kitapları içerisinde cehalet özrüne hiçbir itiraz gelmemiştir. Evet. Sen bana, evet. senden başka tamam Usulü'l fıkıh kitaplarındaki cehalet özrüne bir itiraz mesela e, El Mektebe Türü e, şey Kuveyt'e yazılıyor şu an. Evet. Tam da işte 57. cilt de ne? Ve selefmen işte toplanıyor yani. yani Selefmenen işte yazıldı, iddia edilen bir kitap. Ben bilmiyorum. Bak cehil mektesine aynısıdır. Ve hiçbirini kabul etmiyorum ben. Hepsini reddediyorum. Müteahhirlerle dahil, Selefi olanlar da dahil reddediyorum. Anladınız mı? Çünkü bu dünyada müteahhirler arasında ittifak yok. Şimdi bak ben sana İbn Teymiyye'den evet. başlayacağım. Bunlara evet. e, e, bunlara itirazları sunacağım ama evet. şunu söyleyeyim ondan önce. Şimdi diyorsun ya bunları almışlardır. Şimdi bak öncelikle şunu anlatacağız. Bunları alanlar kimmiş demek fıkıh usulü babına mütekellim. Evet. Ben diyorum ki mütekellimler benim umrumda değil. Bilat ehlilerdir onlar. Ve onlar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 Hanya kitab ter? Ia ni, em, khabul yani O kadar besar kitab dia. Hidup misalnya? Tidak. Hatta ni khabul olahannya, terutamanya di mana? Mantiq ilmu kau masuk sama sekali tidak. Mezatkan orang itu. Azali, Azali dari mana? Tidak. Azali dari mana? Tidak. Azali dari mana? Tidak. Azali dari mana? Tidak. Azali dari mana? Tidak. Azali dari mana? Tidak. Azali dari mana? Tidak. Azali dari mana? Tidak. Azali dari mana? Tidak. Azali dari Tam bana göre en mükemmeli muvaffakattır. Yok, yok, ama şimdi ben Gazali'ye ayrı bir noktaya düşülmüyorum. Şimdi mutafak bak muvaffakatın içerisinde, Ahmed'in içerisinde, eee evet. Gazali'nin içerisinde kelam söz veya şöyle söyleyeyim sana. Kelami ve mantığı. Hatta bize göre akidevi baba girip de onlar göre onlara göre fıkhi bapta dillenecek. Hepsinde bidatlar yok mu? Muvaffakat'ta bilmiyorum. Hepsi de onlar. Ha, ben muvaffakati okumadım. Ha, o zaman Bütün bu kitaplarda o zaman yani Mustafa'nın içerisinde mantıki şey olması onu diğerlerinden hariç kılmıyor. Ha, ben çünkü kendisinin önce kılmıyor. olmayan bir şey iddia etmiş. Hayır şu, şu anlamda hariç kılmıyor. Kimin de sen şimdi mantıki e, mukaddeme yapmıştır bu senin sözün. Evet mantıki mukaddeme yapmıştır. Benim sözüm Mantıki mukaddemi yapmıştır. Tamam mantıki mukaddeme yapmıştır. Kimisi de ne yapmıştır? Kelami meseleleri ortaya atmıştır. Onun bidatı mantıkı nedir? Onun bidatı bundadır. Yani hiçbir kelam ehlinin yazdığı fıkıh usulü kitabı yok ki İçinde bir datlar olmuş olmasın. En başından hangi fıkıh usulü kitabı Et Tahsin ve Takbi'el al Akliye'ni almıyor. Baktığın ben zaman sorayım. zaten çok ço çok eşaridir. E bunun içerisinde şirk şeyler var. Yani aklın tahzin ve takbih edebileceği, mutlak olarak edebileceği hükümler var. Bu şirktir. Hatta senin e, e, en çok mesela takassus alanın Allah'tan gayrı teşrih koyman, <gülüyor> değil mi? Baktığın zaman bu teşrik koymanın tamam, bir cihetidir. Şey. Doğru değil mi tabii, tabii, tabii, Yani tahsil ve takbi. E, bütün kitapların içerisinde bu var. E Şimdi ben tutup da yani e, bunları mütekellimler yazmış bizim elimizde. Ben öyle bir... demiyorum. Bak şunu senin tek e, vurguladığın şey şu. Şunu ittifak ettik. Bunların içerisinde Bidat Dalolu hatta Şirk ve hatta e, Suud'da bir doktora tezi vardır. E, i̇ki cilt bak adam bin sayfa yazı yazmış bununla. Ve bununla doktora ödülü kazanmış. Hatta bir gün İstanbul'a gelirsen gösteririm.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 Aşırı derecede var. İbn Teymiye İbn Teymiye baktığınız zaman İbn Teymiye selefe muhalif olan mesela hani az önce konuştuk ya bu hadis usulünün olması. Hadis usulü tamamıyla kelam ehli mantığıyla yazılmıştır. Bu kitaplarda tamamıyla en basitinden mütevatir ahat meselesine ele alalım. Bak şimdi. Mütevatir ahat meselesine kim itiraz etmiş akhi? Akide delil olmaz meselesi değil mi? Hayır, eee tarifini tarifini bilmiyorum. bak.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 Hadis usulü ne? Tariflerini ya yapmıştır. Yani, yani, ha? yani, Mustafa okudum nasıl... da ha, evet. bu dediğini biliyorum. nasıl okudun? Var mı Mustafa evet. göstereyim sana? Var mı? Ha, Türkçesi mi var? Ha, Arapçası yok ben de. Türkçesi dur. Ya, çok olabilecek. da önemli değil yani vakit şey kaybetmem veya kaydı bekletmem açısından. Yok durdurabilirsin ben bulana kadar. Yani. Bunun içindekiler bölümü nerede? Hemen bugün sana bak. Ben de buradan bakayım inşallah. İçindekiler bölümü nerede? değil İlk mi? Başka. Burada. Tamam. Bak görüyor musun? Hadi sünnet gelmeden ne? Bak husun kubu görüyor musun? Onu biliyorum ben Heh. orayı. Bak bu şif ve küfür doludur bunlar. Hı. Zaten orada. Ah ha, bak. Dur bir saniye bir saniye. Daha hüküm başta. Bak sünnet. Sünnetin teşli değeri başka. Ya o ayrı o ayrı. Hadis sülü ile de alakalı bak. Tamam mı? Bak. Sence? Şey Tevâcutun şartları. Tam. Onlar. Suku sülü şey. Hadi sülü konuları. Görüyorsun? Evet. Heh. Yani açmış tamamıyla. Devam ede. Bak. Zaten bu biliyorsun haber vahid evet. o ayrı bir baktır. Evet. Haber vahid vesaire. Şartları. Adalet mütevazı. Bak. Adalet. Sayusunun beş şartından bir tanesi. Bak. Görüyorsun. Ön almış. Cehd tadil. Görüyor musun? Bak. Cef tadir sebebiniz eklenmesi. Görüyorsun? Rabbinin şartları ve sıfatı. Evet. Hadis sünne karşı bab açmış, konu açmış hani evet. yok değil. İçerisinde. Ya ben dedim ki ben ha. hani bilmiyorum dedim. Evet. Yani içerisinde açmış bu evet. babları. Hatta e, müsait olduğun zaman biraz da bak göreceksin nasıl kelami safsatalar var içerisinde. Doğrulmuş hadis sünne. Yani ha. gazel de varsa. O yüzden var yani. ha. Yani içerisinde var bunlar. Evet. Hepsinde var açık bak.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 Bunların içerisine yüklediği anlamla bu kelemelliği tamam, ve müteahhit önce şunu söyleyeyim bidat olduğunu anlatayım. Yüklediği anlamla bidattır. Aslı yoktur ve tamamıyla sünneti devre dışı şey yapmaktır. Nasıl tarifinden önce e, müsaade eder misin? Bir dakikalık kadar iki dakikalık kadar küçük bir mukaddeme tamam, yapayım. Tamam, tamam. Anlaşılması için mesela bak şimdi. E, biliyorsun Mu'tezile diye bir dönem geldi. Evet. Aslında Mu'tezile'nin aslı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 Resul devre dışı bırakılacaktır demedi. Ne yaptı? Bir bidat ortaya attı. Mütevâtın ahad diye bir ayrımı yoktur ümmette. Mütevâtiri lügat anlamıyla kullanmıştır selef. Mütevâtir diye bir ayrım yok ona geleceğim zaten. Bir mütevâtir ve ahad diye bir ayrım yaptı. Ne dedi? Dedi ki: "Mütevâtir ve ahad diye bir ayrım vardır. Mütevâtir dinde hüccettir. Akide konularında hüccettir. Ahad ise akide hüccet konularında değildir. hüccet değildir." dedi. Dolayısıyla peygamberi Böylece devre dışı bırakıyoruz demediler ama koydukları kaydeler saf dışı bıraktılar. Ondan sonra Kur'an'daki istediğin kelimeyle oyna. Değil mi? Biliyorsun zaten bu mef'uldür, bu faildir. Şunun 30 anlamı var. Çıkışından gitsin. Anlatabiliyor mu? Şimdi bunlar mütevâtir ahad koydular da nasıl peygamber devre dışı geldi biliyor musun? Bakın mütevâtire yükledikleri anlamla. Mütevâtire ne anlam yüklediler biliyor musun? Dediler ki yalan söylemeleri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 Diğerine aktarması, onun da diğerine aktarması senedin başından sonuna kadar, yalan söylemeyecek kadar bir topluluğun. Bak şimdi Murat Kardır. Senin aklında eminim bir sürü e, şey vardır, tarif vardır bu konuda. Mesela diyorlar ya bunlar, yalan söylemeyecek kadar bir topluluğun. Kaç kaç sayıla sınırlıyorlar bunu? Hiç baktım mesela aklına geliyor mu? Kimisi mı? 300 demiş, kimisi ha. 211 demiş, kimisi işte Bedir Ehli demiş, Uhud Ehli demiş, Senedi... Akabe Biyatı demiş. Şimdi bak, e, şöyle...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 mütevatirin tarifini yapan bu kelam ehlinin icmasıyla da ve ehl sünnetten o akıma kapılanların da icmasıyla her senetten bu on tane sahibi var ya her birinden de onar kişi alacak. Çünkü bunlar her senede aktarıyorlar bunu. Mesela şimdi on tane sahibi şimdi isimlerimizle söyleyelim Ali, Mehmet Hasan vesaire. Ali'den on kişi Hasan'dan on kişi, Mehmet'ten on kişi Muhammed'den on kişi şeyden ikinci tabakada kaç kişi oluyor onu onunla çarp Yüz. Evet. Şimdi diyelim ki senet tek dört, dört, dört tabaka var diyelim. Bak, he, bak ikinci tabakada yüz. Üçüncü tabakada bin olacak değil mi? Her yüzden onar kişi daha gelecek. Tamam. Bin. Bak üçüncü tabakada bin. Diyelim ki senet dört senetliyse bin. Doğru mu? Evet. Dört senetliyse bu. Dört tane senedinde kişi varsa o her binden de on on bin kişi. Yani daha dördüncü tabakada on bin kişi bulmamız lazım. Üçüncü tabakada bin kişi bulmamız lazım. Şimdi Murat kardeş Allah için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 Cemi'i sikayı müfret almış. Müfreti Rasul'e göndermiş Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme. Evet. Onun üzerinde de ist istilalde bulunmuş. Büyük bir hata. 14 asır boyunca kimse buna itiraz etmemiş. O zaman ayet yanlış mı diyeceğiz? En son Ahmet Mahmut Şakir Risale yaptığı dipnotta bunu söylüyor. Evet. Yani ben diyoruz şaşırıyorum. Ümmetten kim? Elbette birileri bir şey söyleyebilir. Kimse itiraz etmeyebilir. Evet. Benim iddiam şu. Cehalet konusunu inceliyorsam ben bu konu usul-ülfukhan konusudur. Bitti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 Yani rica ederim evet. ee, kafamda toplarım onları tamam. sırayla gideyim tamam. böyle bir şey yok sen mecbur usul fıkıh kitaplarına bakacaksın kim yazarsa evet. ha. yazsın şurada müttefikiz bu usul kitaplarında yanlışlar var mı elbette var Peki bu yanlışlar ümmet tarafından bildirilmiş mi? Bildirilmiş. Özel kitaplar çıkmış. İşte mesela Mesalihi Mürse'yi kabul etmeyenler, Mürse'yi kabul etmeyenler bunu itiraz etmiş. İşte mesela biraz önce Gaza, Gazalin Mustasra'dan bahsettin. Evet. Mantık ilminden bahsetmiş. Hemen arkasından tak tak tak -ta -ta itirazlar gelmiş. Evet. Ben de diyorum ki cehalet özrü konusu. Ama maniler vardır. Maniler konusunda incelenmiş İkrah konusu tartışılmış mı? Tartışılmış. Ama Sarfuçluk konusu tartışılmış mıydı? Tartışılmış. Eee hata hemen mesela hemen selefi değil. Evet. Tamam mı? Selefi veya değil evet. tartış. O yüzden diyorum bak bakmamak. Yanlış, bakmam. yanlış anladın o o yanlış an diyorum batmam ben. Yani. Yanlış anladım. Bak evet. bakmamak değil. Hı hı. Tamam? Usul fıkıh kitaplarında tekrar söylüyorum bak. Tahsin ve takbi konusu yanlış mı? Yanlış. yanlış. Evet. Selefin menheçle inceleyenler bu yanlışı ortaya koymuş mu? Evet. Koymuş. Evet. Koymuş. Evet. Mesela masalih-i e. Malikiler buna karşı oldukları için tık Ne yapmışlar? İtiraz etmişler. Seddüzzerai tık itiraz edilmiş. Aha. Kim tarafından? Selefi veya Maliki veya Şerifah. Evet. Ama kabul görmeyen konular itiraz edilmiş. Evet. Geliyoruz e, manilere, engellere geliyoruz. Evet. Tevil. itirazları gelmiş. Evet. Sarhoşluk. Ben sarhoşlukla ilgili kitap gösteriyorum. Bak burada bir kitap var. Evet. Amhas ayrımına itiraz etmiş. Evet. Şimdi ben sana şunu sorarım. Tamam mı? Cih usul fıkıh kitaplarında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 E, kayıttan, usulü fıkı yaptığı kayıttan, aynen ilk dönem usulü fıkaçılarının tariflerini getirmiştir. Cehalet şudur ikiye ayrılır. Özür olan cehalet özür olmayan cehalet. Özür olan cehalet kişinin bilmesi mümkün olan konulardır özürlü Bak bugün İbn-i Tamam mı? Bugün e, cehalet üzülü konusunda hangi usulü fıkı dersi yapan hangi hocaya gidersen git. Hangi kitaba açarsın. Mesela Hasan Karakan'ın usulü fıkı çıktı zekiyuddin Şaban usulü fıkha çıktı. Günümüz muhasıradan bahsediyorum. Ya da geri, geriye gidelim Mısırlı veya başka ulemanın günümüzdeki cehal usulü konusu ittifak edilmiştir ve konu kapatılmıştır ta ki tamam mı? Ben kendi ifademle söyleyeyim. Günümüz tavuklarına İslam kisvesini giydirebilmek için giydirebilmek için ne yapacaksın? Mecbur cehalete özür göreceksin. Ben demiyorum cehalet özür değildir. Ben böyle bir şey demiyorum. Özürdür de demiyorum. İki şey sorduk Burada biraz ara verelim inşallah olur mu? Tamam. O iki öyle, soru, iki olsun, soru şey olsun. Oradan yani. başlayalım. İkin yani ilk iki sorudan başlayalım. Ben yazdım sadece not aldım. Kaydın başında ilk iki soruyu tekrarlarız. Tamam. Şey yaparız inşallah. Tamam. Alhamdulillah rabbil alamin.